Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vesallallahu ala nebiyina Muhammed ve alihi ve ba'd. Bugün 19 Nisan 2009 Pazar. 3 esas derslerimizin ikinci dersi olacak bugün inşallah. Ama ondan önce bu bundan birkaç gün önce yaptığımız Selefin Menheci ile alakalı dersimiz yaklaşık 5-6 saatlik bir ders daha, Allah halim. Değil mi? 3 ders toplam. Öyle mi? 3 saat miyiz? Ha. Doğrudur. E şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. E buna eee babında kaset gelmiş. E, yani sesli bir bam şey sesli bir dosya ulaştı bana. Bir kere Allah şahit dinlemedim. Yani 5 dakika başından dinledim. 2 3 dakikada ortalarından bir yer dinledim. Sonra dinlemedim zaten sildim bilgisayardan. Sebebi şuydu. Birincisi ilk e, orta yerlerden birkaç yani orta yerden bir açtığımda söylemediğim bir şeyi farklı şekilde böyle te, e, yani mecrandan kaydırarak anlatılmış. Tamam? Birinci sebebi o dinlememem. Böyle bir iki mev mevzu ortadan baktığımda benim söylediğimden farklı bir şekilde böyle Ee, anlaşılmış karşı taraftan farklı bir şekilde böyle sunularak anlatılmış birinci sebebi o ee, ikinci sebebi de e, dinleme ihtiyacı hissetmedim yani bir dinleme ihtiyacı hissetmedim kaseti o yüzden sildim mevzu yönünden falan herhangi bir şeyim yok yani olduğu gibi ne demişsem o mevzularda o kasette derste ne demişsem o hala onu diyorum mevzu olarak İşte gerek kıyas olsun, icma olsun. İbrahim Aleyhisselam her neyse o. Ama şu şurada özür diliyorum. Ee, onu da söyleyeyim. Ba bazı lafızlar kullandım. Onları kullanmamam lazımdı. O noktada özür diliyorum sadece. Her ne kadar e, reddiye yazan o kardeş benim söylediğimi farklı lanse edip de o şekilde anlatmışsa da ben hakkımı ona helal ediyorum. Tamam mı? Bu lafızları kullandığım için de bana insanlar Kim üzerine alınmış sonu haklarını helal etsin. Özür diliyorum. Yani bazı lafızları kullanmamam lazımdı. Onu da buradan beğenelim inşallah. Tamam. Şimdi dersimize geçelim. İnşallah. Şimdi bugün ikinci ders değil mi? Usulü seyahat dedik. Evet, hemen bakayım kitaba. ne nasıl o, e, giriş yapmıştık. Şimdi Türkçesi yok değil mi? Sırısız herhalde. Aslında onu, o, Türkçe çıkar da şimdi yani. bizi takip eden kardeşleri biz bazı pdf şeklinde dosyayı dağıttık. Aynısından takip etmek zorundayız. Burada evet. sorun yok, tercüme edeceğiz zaten de. Evet. Ama hani olsa Anladım, tamam. oradan onlar takip tamam, eder. Şey tamam. İki tane fotokopi şeklinde çıkar, öyle kitapçık yapmana gerek yok yani. Tamam, tamam. Nasıl başladık? Bir giriş yapalım en baştan. Demişti ki el usulü selase üç esas anlattık bunu. Evet. Değil mi? Ne demek usul esas? Sonra diyor ki e'lem rahimeke Allahu ennehu yecibu aleyna taallum arba'a masail. E'lem bil ki rahimeke Allah. Allah sana merhamet eylesin. Ennehu yecibu aleyna. Üzerimize vaciptir. Yani gerekli. Vacipten maksat hani bu fıkıhta bir ayrım var. Vacip, farz. Bu ayrım ne kadar doğru falan. Bu, bu şekilde vacip değil. Lüzum. El vecub huvel lüzum. Yani lazımdır. Yani farzdır. Jäjġibu għalina ta' allumma 40 ma' şey, mesele vaciptir. El' ula da dik' el' ilmu, bil' nissa' el' ilm. Wu hua marifatulla, hua marifatulla, ilim? marifatulla, hua marifatulla, hua marifatulla, hua marifatulla, hua marifatulla, hua marifatulla, الثانيه ادعوه Al به onu amel etmek dedik değil mi? Üçüncüsü buna davet etmek. Dördüncüsü er rabiatu es sabru bunda sabretmek. Buna neyi delil sunduk? O ala, kavluhu teala. Allahu Teala'nın şu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanu rahimun Allahu nazile. Vel asr. Asra yemin ederim. İnnel insane lefi husr. İnsanlar şüsrandadır. ladina amenu ve s-salihat. Iman edenler ve salih ameller ha işleyenler hariç. وتvasav bilhak, وتvasav bil sab ve bil bilhak ve tevasav bil sabrı. Sabrı ve hakkı tavsiye edenler de hariç. Tamam mı? Sonra buna şahit olarak ne getirdik? İmam Şafii'nin sözü. Ne diyor İmam Şafii? Leumâ <gülüyor> enzerellâhu <gülüyor> Eğer Allah hücret olarak bu sureden başka bir şey indirmeseydi, bu onlara yeter. Bunların hepsini ne yaptık? Şerh ettik. Değil mi? Sonra Bukhari'n sözünü şahidolar getirerek, ne diyor Bukhari: "Kalil Bukhari yu rahi muhulla. Bukhari rahi muhulla şöyle demiştir. Babun bab. El-ilmu kâbel-ı kâli ve İlim kâliden, yani sözden ve amelden öncedir. Ve delilu kâlihu teâla. Bunun delil ne? Fâlem bilki. Ennâ hûla ilâhe illallah. Allah'tan başka ilâhe yoktur ve istaqfil edemik. Günahlarından tövbe et ayeti. Sonra ne diyor: bil-ilmu kâbel-ı kâli ayette. Neyle başlıyor? İlimle başlıyor. Neyden önce? Amel ve e, sözden önce. Değil mi? Şimdi bütün bunları anlattık. İşte bugün ikinci dersimiz yeni konumuz. Üç esas tamam? Evet. Muhammed bin Abdülvehab Rahimahullahu Teala kitabına şöyle devam ediyor kaldığı yerden. Evet. İ'lem bil ki rahimekallah Allah sana merhamet eylesin. Ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslimetin. Her Musliman erkeğe ve, kadına, ve bayana kadına şu vaciptir ne. Taallumu hazi selasi Mesa vel amelu bihinnen. Bu dört şey bu üç meseleyi öğrenmek ve bununla amel etmek nedir? Vaciptir. Dedik ki ala kulli muslimin her Müslümana vaciptir. Yani diyoruz ki yine tekrar, hu Yani vaciptir, yani lazımdır. Dikkat edecek olursak burada, Müellif Rahimahullah diyor ki, her Müslüman erkeğe ve kadına. En başta ne dedi? İ'lem Allahu ennehu yecibu aleyna. Bil ki Allah sana merhamet etsin. Üzerimize şu vaciptir dedi. ilk kısımda, kitabın başında. Burada her Müslüman erkeğe ve kadına vaciptir dedi. Şimdi İlk başta bizim üzerimize vaciptir dediğinde zaten buna Müslüman kadın erkek girmiyor muydu? Giriyor. Peki burada neden ayırdı Müslüman erkek ve Müslüman kadın lafızlarını özellikle ayırdı? Dedi ki Muslim, Muslim erkek Müslüman. Muslimetun bayan Müslüman. Neden ayırdı bunu? Bunun sebebi var. Tehkit, tehkit. Deriz ki bu tehkit babındandır. Bazen bir şeyin tekidini beyan etmek için tamam mı? Tutup bunu E, direk cinsleri muhatap alarak söylenilebilir. Bunu Allah Azze ve Celle Kur'an'da da bu, bu yolu izlemiştir. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an'da baktığımız zaman ey Müslümanlar, ey Müslümanlar der. Ya eyyühe amenu der. Mesela ey iman edenler. Ey iman edenler dediğinde buna bayanlar da giriyor mu? Giriyor. Erkekler de giriyor mu? Giriyor. Ama bazen Allah Azze ve Celle der, ne der? Müslüman kadınlar ve Müslüman erkekler. Değil mi? Müslüman kadınlar ve Müslüman Erkekler, mu'minun evel mümin erkekler ve mümin, kadınlar. Bazen ayırır. Halbuki Allah Azze ve Celle, ya eyyuhellezine amenu dediğinde ey iman edenler, hiç burada iman eden kadınlar ve erkekler demediği halde ne yapıyordu? Buna bütün herkes, mükellef olan herkes ne oluyordu buna? muhatap oluyordu bu ayete. Ya eyyuhellezine amenu diyordu. Yani Allah Azze ve Celle şöyle de diyebilir, hiçbir zaman bulamazsın şöyle dediğini, ya eyyuhellati amenne mesela, ey iman eden kadınlar. Değil mi? Ama bazen bakıyoruz Allah iman eden erkekler, iman eden kadınlar. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar diye ayrıyor. Neden? Tehkit babından diyoruz. Tamam mı? Tehkit babından. Çünkü Arap dili edebiyatında e, e, bu maruf bir şeydir. Yani karşı tarafa erkeğe farklı lafız kullanırsın, bayana farklı lafız kullanırsın. Mesela erkeğe ente dersin, sen bayana enti dersin. Erkeğe entum dersin siz, bayana ne dersin siz gibi. Tamam mı? E şimdi burada da Böyle. Müslümün erkek için Müslüman. Müslimetün bayan için Müslüman. Bunu Allah Azze ve Celle bazen erkek zamiri kullanıyor. Ya eyyühellezine amenu. Bak erkek zamiri. Ya eyyühellezine amenu. Erkek zamiri kullanıyor. Buna kim giriyor? Herkes. Bu umur. Şöyle bir şey de kullanmıyor. Ya eyyühellezine amenu. Ve ya eyyühellati amenne mesela. Ey iman eden erkekler ve ey iman eden kadınlar da diyebilirdi Allah. İşte bazen bu ayrımı yapıyor lafız olarak bazen yapmıyor. Yaptığı zaman tehdit babından. Hani düşün sen bir topluğa da bir hitap ettiğinde bir konferanstasın. Ey kardeşler dediğinde buna herkes girmiyor mu? Giriyor. Ama bazen mesela karşı tarafı böyle özellikle muhatap alıp dikkatini çektirmek için mesela ey Müslüman bacılarım ve kardeşlerim mesela e, şeklinde de konuşabilirsin değil mi? Bu Türkçe'de de kullanılıyor zaten. Evet. Burayı bir beyan edelim. O zaman dikkat ediyoruz. Bak Muhammed bin Abdul Wahhab demek ki risalelerinde nasıl ilmi lafızlar kullanıyor? O yüzden muhtasar kitapların özelliği budur zaten. Az lafı söyleyip çok şey kastetmek. O yüzden bu alimler e, peygamberlerin varisleri olduğu için bak peygamberimiz ne diyor? Cevami ul-kelim verildim ben. Yani ne demek cevami ul-kelim? Yani kısayası tabiri caizse, kaba bir tabirle az şey söyleyip çok şey kastetmektir. Bu. Çünkü Allah Azze ve Celle öyle bir belakat vermiştir ki Kişi mesela saatlerce konuşur bizim gibi, biz aciziz işte, istemez ki. Saatlerce konuşuyoruz iki mevzuyu karşı tarafa anlatabilmek için. Ama Allah Resulü çok az konuşurdu ve çok şey kastederdi. Ve insanlar da bunu aldınlardı. Ama bunu en çok anlayan, en çok bu istimbatı çıkaran ki buna istimbat, istilal, istihraç vesaire bu tür isimler veriyorlar alimler. En çok yapan alimlerdir bunu bu hükümlere çıkarabilen. O yüzden bu meselede de böyle. E, alimler nasıl ki ne, peygamberlerin varisleri olduğu için... Bundan dolayı bu alimler Resulullah'ın sünnetiyle iştigal ettiği için tabiri caizse ondan biraz nemlenmişler bu e, konuda. Yani bir semere olarak. Artık o böyle kabiliyeti kendi e, zihinlerine, kendi böyle kalplerine giydirmişler tabiri caizse. Az kelime kullanıp çok şey kastedebiliyorlar. O yüzden muhtasarlardan mesela bu tür muhtasarlar yazıyorlar. Bak görüyorsun mesela bu usulü selası 5-10 sayfalık bir kitap. Biz bunu haftalarca mesela şerh edeceğiz. E neden? Çünkü meseleleri, ilmi ıslahları öyle bir kullanmış ki adam. Bu da anlıyoruz ki Muhammed İbni Abdülvehhab'ın kelimeleri, lafızları ve teliflerindeki istimbatlarının gücünü anlıyoruz burada Muhammed İbni Abdülvehhab'ın. Allah kendisine razı olsun. Allah bizi cennette onunla komşu yapsın. İnşallah cennete girmiştir. İnşallah biz de onunla beraber geliriz. Allah alimlerimize rahmet etsin. Allah onların yolundan ayırmasın bizleri inşallah. Allah onlarla beraber etsin. Ayaklarımızı sabit kılsın. Onların menajerinden ayırmasın. Evet. Bununla amel etmek. Dikkat et. İlk başta biz Muhammed İbni Abdülhab subhanallah bak. Yine lafızları nasıl kullanıyor. Muhammed İbni Abdülhab kitabın başında ne dedi? Dedi ki e, bize dört şey vacip. Birincisi ilim sonra amel. Bak burada da onu kullanıyor. Diyor ki bil ki güzel kardeşim tabir caizse ey Müslüman kardeşim bacım ve ey oğlum. Tamam mı? Evet. Bize bu üç şeyi bilmek bak yine bilmeyi kullandı. Ve bu üç şeyle ne yapmak? Amel etmek. Bak yine önce ilmi zikretti. Sonra ameli zikretti. Görüyorsun tertibe, lafza değil mi? Evet. Ee, şimdi bu üç şey ne? Bu üç şeyden bahsedecek bize. Üç şey şimdi daha söylemedi onları. Bu üç şey şöyle kaba olarak birinci konu tevhid-i rububiyete biraz değinecek birazdan. Sonra uluhiyet. Ve bera vel vera. Vel bera vel vera. Tamam. Bu da zaten uluhiyetin içindedir aslında. içindedir. Ha? Amel edilmesi gerektiğini. Bu şey, şey dedi ya. şey. Amel, yani amel itikad, tamam mı? Bu. Bunlar. Evet. Şimdi, e, e, diyor ki, Ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslimetin. Her Müslüman erkeğe ve Müslüman kadına. Ancak burada bir kayıt getiriyoruz biz. Mükellef Çünkü bu bunu illa müellifin e, beyan etmesi gerek yok. Yani mesela e, insanlar namaz kılın dediğinde, ne selam kılın dediğinde bunu herhalde bir çocuğun girmediği anlaşılıyordu yani naslarla. Bunu illa muhtasar olduğu için illa bak buradan mükellefi kastediyorum şu bu demesine gerek yok. Bizim bizim gibi aklı başında insanlar bunu anlaması lazım. Değil mi? Çok açık ve net. Evet. Şimdi e, tabii mükellef mükellefiyetin alimler çeşitli şeyler söylemişlerdir. Mükellefin Alametleri nedir? Yani işte derler ki mesela ee, ihtilam olması. Erkeğin işte. Kadının işte hayız olması. Veya işte kadının tercinin etrafında veya erkeğin zekenin etrafında e, kılların çıkmaya başlaması. Bunların hepsi nedir? E, blue alametleridir. Veya 15 yaşına bu, bu alametler görünmüyorsa 15 yaşına. Mesela bir insanda ihtilam yok. E, ondan sonra yani bir, mesela bir kadın düşün bu hayız değil. hayız olmadı daha. Tamam mı? etrafında da mesela kıllar çıkmadı. Ama bu kadın 15 yaşına geldi. Bu buluğu çağına ermiştir. Bunu biz daha bunların münafasını aslında nerede yapacağız? Sıkıhta daha çok. Bunu kabı olarak söylüyoruz. Tamam mı? Evet. Dedi ki bu üç meseleyi bilmek, bununla amel etmek. Şimdi nedir bu üç mesele? Diyor ki Rahimallah, el-Ula birincisi. Dedik ya rububiyet. İşte ondan biraz bahsedecek. Ennallaha halakana. Allah bizi yarattı. Yaratmıştır. ve rızık vermiştir bize. Ve lem yeturukna hemelen, bizi hemel bırakmamıştır, başı boş. Hemel kelimesi biraz ilmi güzel bir ıslah. Onu biraz açacağız aslında, ama şu cümleyi bir tamamlayalım. El ule, birincisi. En Allah'e Allah bizi yaratmıştır. Verazakana, bize rızık vermiştir. Ve lem yeturukna hemelen, bizi başı boş bırakmamıştır. Bel bilekes, ersale ileyna rasulen, bize Rasul yollamıştır. Ve men ataahu, işte kim bu Resul'e itaat ederse dehalen cennete, cennete girer. Ve men asahu, kim bu Resul'e isyan ederse dehalen nara, ateşe girer. Nedir bunun delili? Diyor ki Muhammed ibn Abdülhuha. Ve derilu taala, Allah Azze ve Celle'nin şu kavli delildir. Ne yö? İnna erselna ileykum Resul'en şahiden aleykum. Biz size, size şahit olan Resul gönderdik. Kemme arselne ila firawna rasule. Firawna yolladığımız gibi. yolladığımız rasul gibi. Yani, biz nasıl firawna rasul yolladıysak, size de şahit olan bir rasul yolladık. Sonra, biz ilgilendiren ayetin e, yeri neresi? Fe asafir awunur rasule. rasule ne yaptı, isyan etti. Fe Biz de onu yakaladık. Akhzen vebile. Şiddet, kuvvetli, şiddetli bir şekilde onu ne yaptık, yakaladık. Bu ve bil de çok ilmi, güzel bir onda Şimdi bu cümleyi anladık Muhammed bin Abdülvahab'ın. Şimdi başa dönüyoruz cümlenin ve şerh ediyoruz. Ne dedi? En halakanna ve razakanna bize rızık verdi yarattı. Bu hangi mevzuyla alakalı tevhitten Rububiyetle değil mi? Şimdi bak. Şimdi burada iki şey zikrediyor. E, yaratma ve rızık verme. Er-rizku vel-halku. Yaratma ve rızık verme. Şimdi bunu alimler ne diyorlar? en emeten, -ni İki nimet lakabını vermişler buna. en emeten. Birincisi ne? İki nimet. Yani nimetül ni e, nimetül ni icad ve nimetül ni imdat demişler. İcad nimeti yani var etme. Allah bizi yoktan var etti bu nimeti verdi bize. Buna nimetül ni icad deniyor. Türkçe de kullanıyoruz. icat etme bir şeyi. Diyoruz ki buna nimetül ni icad, icad nimeti ve nimetül ni imdat, imdat nimeti. İmd- da kullanıyoruz. Hani başına bir felaket gelir, evin yanıyor, camdan bağırsın imdat diye. <gülüyor> tamam mı? Bunun gibi. Ha, <gülüyor> Türkçe de kullanıyoruz. Ama Arapçada da bunlar aynı lafızlarla gelir. Nimetül icad ve nimetül imdat. İcad nimeti ve imdat nimeti. Bak Aran abi meseleye bak bir kavra. Şimdi diyor ki Allah bizi yarattı. Bize bizi yarattı. Şimdi bu bir nimet mi bizim için nimet? Peki madem ki Allah Azze ve Celle bizi yarattı. Bizi yaratmasıyla baş başa bıraksaydı. Hemel bıraksaydı bizi yani başıboş. Bu bizim için nimet olur muydu? Olmazdı. Bilakis azap olurdu. Açlıktan ölecektik, gidecektik, helak olacaktık. Hiçbir rızkın yok. İşte o icada bir de imdat verdi bize. Yani rızık verdi bize. Ona rızık verdi. Ne oldu? İcadı destekleyen ve icadın devamiyetini sağlayan bir de ne geldi? İmdat. O da rızık nimeti. O yüzden buna ne diyoruz? En emeten. Birincisi neydi? Nimetül? İcad. İkincisi nimetül? İmdat. bu Bu kadar. Sonra bak dikkat et Muhammed İbn bunun lafızları bu subhanallah bak. Sonra diyor ki ve le, ama bu da yetmiyor. Ya sana nimetül halk ve nimetül rizk yani yaratma ve rızık nimeti geldi. Ya senin sonun helak olduktan sonra veya sonun cehennemlik olduktan sonra veya bu nimetin sonu bittikten sonra ben ne yapayım bu nimeti? Sen hayatında muz yemesen abi. Hiç muz diye bir şey arzu eder misin? Etmez. Ama muz yedin ki o kadar çok hoşuna gitti. Sonra mahrum oldun ne olur? İsteyim. Daha çok zoruna giden. E, o yüzden Allah'ın bize yaratması ve rızık vermesinin sonra da bizi başıboş bırakması bizim için kötü olurdu. Haşa bu biraz e, Allah'ın zul zulmü olurdu ki Allah bundan münezzehtir zaten. Ya. Tamam O yüzden Muhammed İbni Abdülvehhab bırakmıyor. Diyor ki, yetrukna hemelen. Bizi böyle bırakmadı. Böyle bıraksaydı bunlara nimet denmezdi. Çünkü sonu bir kere bitecek. Helak olacağız. O yüzden alemler ne de ihtilaf etmiş? Münafıklar ve kafirler cehennem arsasında, kıyamet arsasında, cehennem arsasında diyorum. Kıyamet arsasında, bunu isim sıfatı münakaşa yapacağız. Çok e, münakaşalı bir mevzudur bu. Münafıklar ve kafirler Allah'ı görecekler mi, görmeyecekler mi? Bazı ehl-i sünnet görecekler demiş. Bu cennete, cehenneme girmeden önceki mesele. Zaten cehenneme girdikten sonra bir daha kimse görmeyecek. O ayrı. Ama, e, a, şey arasında, kıyamet arasında görecek miyiz görme görmeyecek mi kafirler ve münafıklar bazı diyor ki görecek vesaire ve diyorlar ki bunlar işte görmesi onlar için daha kötü olacak sonra ebediyen bundan ne olacak mahrum olacaklar e, vesaire şimdi bu mevzuya dönelim Allah azze ve celle bizi yaratsa ve rızık verse sonra biz bundan mahrum olsak sen bunu mu istersin yoksa hiç doğmamayı mı istersin hiç doğmamayı istersin neden e çünkü bu sonun senin cehennemlik olursa ne olacak değil mi Keşke ben toprak olsaydım demeyecekler mi zaten? Ya leitenukun tutura. Bak bunların hepsi delil. İşte Muhammed bin Abdullah diyor ki var işte böyle bırakmadı. Vu lem yetrukna hemelen. Bizi hemel başıboş bırakmadı. Bilakis bel ersale Bilakis bize resul yolladı ki ona tabi olalım ki cennete de girelim. Bu bir nimet üstüne nimet olsun. Değil mi? Ha. Bilakis o nimet zannettiğimiz şey sonra bize azap olmasın. Tamam? Şimdi burayı anladık. Şimdi lem yetrukna hamelen kelimesini kullanıyor. Muhammed ibn Abdulah hemel kelimesinin. Şimdi bu hemele biz Türkçe'de başı boş veriyoruz, manasını veriyoruz ve güzel bir manadır da aslında. Ancak hemel İbn Faris'in dediği gibi İbn Faris bizim Arap dili edebiyatı alimlerimizdendir. Arap dili edebiyatına ismini altın harfle yazmış, yazdırmış nadir insanlardandır. Nasıl işte Si var, İbn Faris var, değil mi? Ee, Ezheri var vesaire Tehzibül Lugası, değil mi? Ee, i̇şte Lisanul Arab, evet. değil mi? Vesaire bunlar. Bunların hepsi bizim için nedir? E, kaynak sözlüklerdir. Şimdi hemel, hemel kelimesi benim okuduğum şeyh İbrahim Muhayy ile de çok dehşet anlatıyor. Ve ben bunda i̇bn Faris'e de döndüm. Bu mevzuda. i̇bn Faris de e, İbrahim Muhayy ile yakın bir şeyler söylüyor. Ve i̇kisini cem ettim. Güzel bir şey var şimdi burada. Bak. Hemel nedir aslında? Şimdi Muhammed Abdülvehhab ne diyor? Lem yetruk nabizi terk etmedi. Hemelen. Hemel olarak terk etmedi. Şimdi i̇bn Faris diyor ki, Hemel huve tehliyetu beyne şey'i ve beyne nefs'i. Bir şey ile kendi nefsi arasını boş bırakmaktır diyor Arasını ayırmanın ismidir diyor Tahlleyip yani bir şeyle kendi nefsinin arasını ne yapmak boşaltmak ha? Ar arasını boşaltmak Mesela dersin ki hemel kelimesini kullanırsın dersin ki ehmel tuş şeye bak hemel kelimesi ehmel hemel ehm ehmel tuş şeye tamam mı dersin mesela Yani ne demiş olursun yani Ey hallley Beynehu ve Beyne nefsi mesela dersin ki bir şeyi ben, ehmel ettim yani onunla aramını yaptım boş bıraktım oraya ihmal işte oraya oraya geleceğiz şimdi oraya geleceğiz ihmal nereden geliyor yani kendi kullandığımız Türkçe tabirinde de ne manasını geldiğimizi biz Araplar bize ne yapıyor tabircelsin fukettiriyor neden çünkü Türkçe'de çok Arapça kelimesi var evet. Osmanlı döneminden daha çok şey olan tamam evet. şimdi mesela bak geçmişte çobanı olmayan başı boş olan tabircelsin yabani olan develere Ee, ne ismi vermişler biliyor musun Araplar? Hemel. Başı boş ya. Bak görüyor musun? Nereden geliyor yani. Şimdi bu neye benzer Aran abi? Bu bilgisayar cihazı. Biz Enter'a basıyoruz ya bu Enter klavyesi olan bu cihaz. Bak bilgisayar demiyorum ismi. Bir tane cihaz var. Ekranı var. Klavyesi var. Mouse'u var. Biz buna topla topluca kasası var bir de. İçinde hard disk vesaire bir sürü ıvır zıvır var. Bu parçaya komple ne diyoruz biz? Bilgisayar. Peki... Ee, ...bu cihaz, bu bilgisayar olmadan önce hiç yokken icat edilmeden bilgi kelimesi var mıydı? Vardı. Vardı. Sayar kelimesi var mıydı? Var. Vardı. Bir şeyi saymak. Evet. Dediler ki böyle bir cihaz yaptılar Türkler. Dediler ki bu ne işe yarıyor? Enter'a bastın mı bize ne yapıyor? Bilgiyi tıkır tıkır sayıyor. O zaman bunun ismi ne oldu? Bilgi Say. sayar. Tamam Şimdi böyle şeyler çağrıştırarak ne olmuş? Ee, bir şeyler bir şeyler ıslahlandırılmış. Evet. Tamam mı? Şimdi geçmişte Arapların eski Araplar başıboş deve, sahibi olmayan deve hemel derlermiş. Neden? Çünkü onunla sahibi arasında bir bağlantı yok. Bir sahipliliği yok. Başıboş yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, <gülüyor> o yüzden işte Türkçedeki ihmal de bundan gelmiş. Mesela diyorsun ki, "Ya sen çocuğunu ihmal ediyorsun." Yani ne demek? Yani çocukla kendi aranı tabiri caizse boş bırakıyorsun. Yani et nefsi ke beyne Yani kendi nefsinle çocuğunun arasını boş bırakıyorsun. İşte Allah bunu yapmamıştır diyor Muhammed bin Abdullah. Yani ben kullarımı yarattım, artık aramız kıyamete kadar ilişki kesildi, başımız boş, ne haliniz varsa görün Değil. Bila ki zaten buna bunu Allah azze ve celle de ne diyor? Özellikle bunu beyan ediyor Kur'an'da. Ne diyor? E bu insan en yutrake suda? İnsan başı boş bırakılacağını mı zannetti? Evet. Anladınız mı? O yüzden Hemel kelimesinin ilmi sıhhati bak Muhammed bin Abdülvahhab çok güçlüdür ibarelerde. O yüzden mesela e, bazı Muhammed bin Abdülvahhab'u tanımayan ve ona düşman olan ve hayatında kitabını okumamış günümüzde yaşayan ilimden uzak bazı cahil insanlar tutuyorlar. Muhammed bin Abdülvahhab'a sövüyorlar, İbn Teymiyye'ye sövüyorlar ve hiç kitaplarını okumadıkları halde dönmedikleri halde. Hiç kitaplarını. Bir insan tutup düşmanlık etmese dese ki yani Muhammed bin Abdülvahhab'ın böyle küç küçük muhtasarları var, kitapları var. Zannedersem pek bir e, ilmi olmayabilir. Hani ortada çünkü bir şey yok. Hani bu yine bir derece dersin. Buna bir şey demezsin. Ama adam kitaplarına dönmüyor ve hiç bakmıyor. Cahillikle suslanıyor. İşte bu kişinin neyinden kaynaklanır? Cehaletinden kaynaklanır. Tamam mı? Bir, bir e, e, kardeş vardı. Ya dedi ki Muhammed i̇bn kitapları çok muhtasar. Herhalde çok böyle bir ilmi yok, şeyi yok. Ben dedim güzel kardeşim bak... E, Gel senle bir gün oturalım. Muhammed bin Abdülvahhab'ın kitabının istediğin yerden bir konu seç. Senle o bir ders yapalım. Bak ben sana anlatayım. Muhammed bin Abdülvahhab nasıl ibareler konu nasıl istinbatlar ediyor vesaire. Tamam. Sonra ona ben bir kaç şey anlattım. falan. hakikaten haklısın dedi ya böyle bilmiyordum vesaire. O yüzden aslında hatta bir hikaye anlattım hatırlarsan. Bir bir bir, bir alim 2-3 cumayı yani alim diyorum. Bir e, tarikatın şeyhi. Hindistan tarafından mı şey Pakistan tarafından mı? Cuma hutbelerinin ilk üçlü beş haftasını Muhammed bin i Abdülvahhab'a sövmeye ayırıyor. Tamam mı? Bir gün birisi çıkıyor, kap, tutuyor kitabı tevinin kaplarını, yırtıyor isim kısmını Tutuyor, önüne seriyor. Adam da okuyor, ya ne güzel kitapmış. Sonra diyor ki işte, kısaca anlatıyorum tabii işte İşte bu senin sövdüğün adamdı diyor en sonunda. Tamam mı? Bu onun kitabı yani. Böyle insanlar. Herkes uzaktan tanır. Yani sen Türkiye'de Muhammed bin Abdülvahhab dediğin zaman Vehhabi, sert adam, insanlara düşman adam, İşi gücü kırmak, yıkmak, bağırmak, çağırmak, kafir, müşrik demek. Ya subhanallah görmüyor musun kitabı ya? Bak nasıl başlıyor. Hangi sizin müellifiniz? Sizin o zannettiğiniz hangi alim gelmiş de bu tür ibadeler kullanmış? Diyor ki İlham Allah. Bil ki Allah sana merhamet etsin. Bize şu dört şeyi bilmek vaciptir. Sonra geliyor burada diyor ki. Burada ne diyor? Bak sonra geliyor ne diyor? Devam ediyor. Diyor ki İlham tekrar diyor ki Allah. Yine başlıyor. Allah sana merhamet etsin. Her Müslüman kadına, Müslüman erkeğe şunları bilmek vaciptir. Ha tabii. İşte insanlarda hep ne var? Zan var ve ön Öyle yargı var. Tamam? Allah Muhammed bin Abdullah'ın mekanını cennet yapsın. Eğer Allah azze ve celle ona şefaat hakkı verecekse, onu cennetine sokacaksa. İnşallah Rabbim onun şefaatini üzerimize vesilesin inşallah. Sübhanallah. Çok büyük alim. Ne Allah ve Ennallaha khalakana ve razakana velem yetrukna hemelen. Bizi yarattı. Rızık verdi ve bizi hemel bırakmadı. Tamam Bizi hemel bırakmadı. Sonra buna ne, neyi delil getirmişti? İnna ersanna ileykum rasulen. Biz size rasul yolladık. Şahiden aleykum. Üzerinize şahit olan. Kema ersanna ila firavna rasule. Firavna yolladığımız gibi. Tamam mı? Fe asa firavunur rasule. Firavun ne yaptı? Rasule ne yaptı? İsyan etti. Fe ahaznahu. Biz de onu yakaldık. اَخْزَنْ ile şiddet bir şekilde yak yakaladık. Şimdi bu وَب۪يل şiddet diye tercüme ediyoruz. Ama bunun da hemel gibi ilmi böyle bir kelimedir bu. Onu da anlatacağız birazdan. Ama ondan önce şuraya değinmek istiyorum. Şimdi ayette ne dedi? Asafir فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فِرْعَوْنُ ne yaptı? Resule ne yaptı? İsyan etti. ]のは. Şimdi isyan kelimesi, isyan etmek yani masiyet diyoruz ya buna diğer bir tabela. Masiyet. Şimdi masiyet iki kısımdır. مَاسِيَةِ كُفْرٍ وَمَاسِيَتُونَ Ee, e, hiye Bu türlü lafızlar kullanılır alimler. Yani küfür olan masiyet ve küfür olmayan masiyet. Nasıl büyük şirk, küçük şirk. Büyük nifak, küçük nifak. Büyük bidat, küçük bidat. He? Büyük masiyet, küçük masiyet. Bunların hepsi Kur'an ve sünnetten istimbat edilmiş. Şimdi bazen Allah azze ve celle masiyeti zikreder bununla dinden çıkarmayan masiyeti kasteder. Bazen de masiyeti zikreder bununla ne yapar? dinden çıkaran masiyeti kasıdır. Şimdi mesela örnek verelim Kur'an'dan. Mesela küfür olan masiyet. Allah Azze ve Celle şimdi ne diyor Kur'an'da? Bir ayet var. Diyor ki, مَنْ يَعْسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّهُ دُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا ف۪يهَا Kim Resul'e isyan, e, kim Allah'a isyan ederse, Allah'a ve Resul'üne isyan ederse, bak masiyet ederse, isyan masiyet, aynı kelimeler. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse ya'si. Ve, ve hudutlarının sınırlarını aşarsa Allah ne diyor? Ayetin sonunda onu ebedi cehenneme koyar. Ebedi cehenneme kim girer ancak? Kafirler girer. Tamam. O zaman bu, buradaki isyan neymiş? Büyük isyan. Küfür olan isyan. Şimdi bak başka ayette de Allah isyanı kullanıyor ama küfür olmayan isyan. Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki, bu, e, e, şeyde bu, Ali İmran suresinde bu. Hatta izâ feşiltum.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 okçular tepesine yerleş, yerleştirilip de yok mu dur ben sana getireyim bir tanemi bir dakika aç bak şimdi 152 oku, oku. öncelikle bu söyleyeyim bu ayet he. bu ayet okçular tepesinde anlaşmazlığa düşen bu okçular aralarında anlaşmazlığa düştü değil mi? çoğu işte 10 kişi kaldı vesaire evet. bunlar ne oldu aralarında anlaşmazlığa düştüler. ganimet birisi dedi böyle bir vesaire kıssayı biliyoruz evet. bak onlar hakkında bunlar kim o zaman sahabeler Doğru mu? Bak sahabeler hakkında Allah Azze ve Celle ne buyuruyor o ayette? Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Siz Allah'ın izniyle düşmanlarınızı öldürürken Allah size olan, va olan vaadinin yerine getirmiştir. Nihayet öyle bir an geldi ki Allah arzuladığınızı galibiyeti size gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Peygamberin verdiği emir konusunda tartışmaya kalkıştınız ve asi oldunuz. Yani esyan. Evet. evet. Dünyayı isteyeniniz de vardı. Ahireti isteyeniz de vardı. Sonra Allah denemek için sizi onlardan, onları mağlup etmekten alıkoydu. Hı. Ve andolsun sizi bağışladı. Zaten Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Tamam. Şimdi ne diyor bu ayette? İsyan ettiniz. Evet. Değil mi? Kime diyor bunu? Sahabe diyor. Sahabe. Sahabeler Allah kendilerinden razı olmuş. Evet. Küfre mi girdiler burada? Yok. Bu, buradan ne anlıyoruz biz? Buradaki isyanın küfür olmadığını anlıyoruz. Küçük isyan olduğunu anlıyoruz. O zaman bunun daveti ne? Nasıl anlarız biz bir şey Kur'an'da masiyet geçtiği zaman? Bu büyük masiyet mi, küçük masiyet mi? Küçük küfür mü, büyük küfür mü? Küçük şirk mi, büyük şirk mi? Bunların bir sürü karineleri var. Bu karinelerden bir tanesi de siyak sibak olayıdır. Tamam mı? Siyak Sibak bakarız mesela. Önceki okuduğumuz ayetin siyak sibakına baktığımızda ne diyor? Sonun ne olduğunu söylüyor? Cehennem. Allah. O zaman buradaki isyanın evet. büyük isyan olduğunu anlıyoruz. Bu ayette ne anlıyoruz küçük isyan? Neden? Çünkü bahsedilen kim? Sahabe. Sahabe. O kadar. Tamam. Bu mesela bir Kariyedir, Tamam? Evet. Şimdi burada şey var. E, Muhammed bin Abdülvahab ayetle istişat ederken dedi ki ayette ne dedi? Fe asafir avnul resule. Firavun ne yaptı Resule isyan etti. Fe akhaznahu akhzan ve Buradaki Firavun'un isyanı ne? Küfür, büyük isyan. Evet. Tamam? Bak, siyak da bunda. Biz de onu şiddetli bir şekilde yakaladık. Bak görüyor musun? Nasıl evet. siyak? Si bak hemen, hemen Beyan ha. Fe akhaznahu akhzan ve bela. Ya Allah Azze ve Celle'nin belagatı böyle Yılmaz Şahin'in belagatı gibi berbat değil. Ahmet'in, Mehmet'in belagatı gibi böyle berbat değil yani. Allah Azze ve Celle kullandığı her lafızın delalet ettiği son derecede belagat ettiği en husna manası mevcuttur kendisinde. Yani Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle kelamı hiçbir şeyle tesavih edilmez. O yüzden e, Kur'an-ı Kerim süslan acayiptir yani. Her cümlesi, her kelimesi bir ilme, bir fıkha delalet eder. Bir ikna. O yüzden Allah azze ve celle niçin e, tahaddi ediyor? Hadi getirin bakalım bir mislisini bu, bunun. Yoksa bir tutun bir, bir ayet yazamaz mı bugün yani şey, bir şey yazıp da bu al işte yazdım diyemez mi? Ama Allah bundan ne kast ediyor? Yani siz de benim gibi bir cümle oluşturun. Ne kast ediyor? Yani sen bak ne yazarsa yazsın birileri ne yaparsın? Biz hangi kitap olursa olsun Kur'an ve sayh sünnet dışında, Resulullah'ın sözü dışında ne oluyor? Hatalar mutlaka çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama Allah'ın Kur'an'ında hiçbir şey bulamaz. Hiçbir şey. Evet. Şimdi ne dedi Allah Kur'an bu ayette? Biz Firavun itaat e, masiyet ettiği zaman ne yaptık biz onu? Vebil bir şekilde yakaladık. Şimdi vebil şedid demektir. Şediden yani vebilen yani şediden. Yani şiddetli bir şekilde yakaladık. Şimdi wabil Şimdi bu ve, ve, vebiyle vabil'den almış. Vabil deriz ki el vabil huve şiddet. Vabil ne demek? Şiddet. O yüzden şiddetli bir şekilde yakaladık diye tercüme ederiz. Yani şiddet denir vema yeşukkü alel insan ve insana meşakkatlı gelen şey demektir aslında. Bir de diğer bir tabirle vabil kelimesi. O yüzden diyoruz ki vebal vabil şiddetli her şey için kullanılan bilen bir kelimedir. Yani sen bir şeyin şerid olduğunu gördün ona vabil ismini verebilirsin. Lugat olarak. Ha, ama örfte kullanılmış kullanılmamış o ayrı bir mevzu. Tamam mı? Sılahta kullanılmış kullanılmamış ayrı bir mevzu. Ama vuku bulan her şiddetli şeye biz ne diyebiliriz? Vabil diyebiliriz. Hatta bak Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de, Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de mesela işte bu hani infak edenlerden falan bahsediyor. Onların mesela e, derecesinin ecirlerinden falan bahsediyor. İşte Bakara suresinde falan diyor ki "Kemeseli cennetin bir ravatin asabaha vabil." Yani bunun misali diyor yani bu hani infak ediyor vesaire. Yüksek bir tepeye ne olmuş? Vabil isabet etmiş. Tercümeye bak ne der mealde? Bol yağmur. Çünkü Araplar bol yağmura ne ismini vermişler? Vabil. Neden? Çünkü şiddetli olduğu için. Görüyor musun? Bak. Arap dili edebiyatında. Bak vabil kelimesi geçiyor ayette. Bak Keme Kemetheli cennetin bir rabuvvetin esâbehe vabil. Yani bunun durumu neye benzer? Yüksek bir tepeye benzer ki ona bol yağmur Ulaşmıştır. Bol yağmur isabet eder. İşte bu bol yağmurun e, Arapçadaki buradaki ismine ne Ne şekilde gelmiş? Vabil. vabil. Ebür ayette ne gelmiş? Şiddetli bir şekilde yakalamak. İkisi de vabil. vabil. Ama onda şiddetli bir şekilde tutup yakalamak burada bol yağmur. Neden? Çünkü Arap ne yapar? Her türlü şiddetli bir şeye vabil ismi vermişlerdir. Bu da neyle yine tayin edilir? Siyak, bak ve başka Naslarla, Nebis Hasan'ın tefsirle vesaire. Tamam. O yüzden eee Bak mesela yani Allah Azze işte mallarını Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için ve nefis işte nefislerinde olanı sağlamlaştırmak, tespit etmek için, değil mi? Dağıtanların durumunu işte yüksek bir tepede bulunan ve kendisine bol yağmur düşen iki kat veren bir bahçenin durumu gibidir vesaire. Tam? O öyle bir bahçedir ki ona bol, ona vabil isabet etmiştir. Yani bol yağmur. Allah da Firavun'u vabil olarak almıştır. Yani ne şiddetli bir şekilde yakalamıştır. Tamam mı? Bunları da anlayalım. Şimdi bak, eğer bu ıslahları, şimdi sen Arapça öğreniyorsun burada, ayrıyetten bu dersler dışında. Bu ıslahları fıkh edemediğin zaman, tamam fık edemediğin zaman, birçok şey sana işgal olabilir. Çünkü neden? E şimdi bir ayet, diyelim ki bir ayet geçti. O, o ayet hakkında bir hadis yok. Net olarak, bizzat zatı. Şimdi bu bir şekilde münakaşa edilecektir. Tamam mı? E, ilmi ıslahları fıkh edeceksin ki meselelerin işinden ne yapabilesin? Çıkabilesin. O yüzden biz insanlara neyi tavsiye ediyorlar zaman? Celaleğini mutlaka mesela tefsir olarak okuyun. Şehzadi'yi mutlaka ne yapın? Tefsir olarak okuyun. Neden? Sen bugün tutup İbn-i e direkt geçiş yaparsan anladığını zannedersin. Anladığını zannedersin. Ne yapacaksın? Celaleğine geçeceksin önce. İlk mesela bir insanla tefsir okuyan bir insan. işte Arapça öğrenmiş vesaire. Ne yapacak? bir Celaleyn ve ona benzer bir tefsir okuyacak. Saadi çünkü bunlar sana ne kelimelerin fıkıhlarını veriyor. Sana böyle bir altyapı veriyor sağlam. Seni böyle güç. Ondan sonra sen zaten üzerine ilim bina edebilirsin. Aksi halde böyle karma karışık anladığını zannedersin. Tamam. Zaten şey Celaleyn, falan onlarda hadis falan bulamazsın. Çünkü onların usulü talebeye bunu vermek. Tamam mı? Çünkü tefsir çok hadislerle açıklanmış değil mi? Sana bunu verir Celaleyn. Tamam mı? Ah, yok mu Celale'nin hataları? Evet. Yani isim sıfatlarda İmam Suit'i yazmış ve hocası iki Celal. Celale'nin olmuş iki Celal. Ha, bunlar yazmış, hocası tamamlayamamış vesaire. Ne yapmış? E, ama mesela günümüzde var alimler mesela Celale'nin ufak tefek e, dipnotlar yapıp da hatalarını belirlen. Öyle alıp okursun. Celale'nin mutlaka mutlaka okunması lazım. Türkçe'ye de çevrildi zaten. Şimdi e, bunu da anladık. Fe akazinehu akzen uve bilen diyor Allah Azze Tamam O zaman birincisi neymiş abi? Allah bizi yarattı. Bize rızık verdi. Bizi baş boş bırakmadı. Bir akiz bize Resul'ü yolladı. Kim ona itaat ederse cennete girer. Kim ona isyan ederse ateşe girer. İsyan ettiğin ne? Firavun bu kıstası şeyini e, örnek verdi. Yine Allah Celle zaten Kur'an'da buyuruyor ki وَمَنْ يُطِحَ ve وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاَزَ فَوْزًا عَظِيمًا Kim Allah'a e, ve Resul'üne itaat ederse e, azim bir kurtuluşa ne yapmıştır diyor zaten diyor. Şimdi devam edelim. Ee, ha, e, bir de şey burada e, subhanallah bu ayetle alakalı İbni Kesir'in mü müthiş bir sözü var subhanallah. Şimdi diyor ki Fe akzam ve diyor ya biz Firavun'u yakaldık Resul'e isyan edince. Şimdi Firavun kime is isyan etti? İmrani benim Musa. Doğru mu? Musa aleyhisselam. İsyan etti. Şimdi geçmiş ümmetlerin başına hemen isyanlarından dolayı felaket geliyor değil mi? Bize geciktiriliyor. Şimdi bak i̇bn Kesir öyle bir şey kullanıyor ki yani diyor ki Muhammed ümmetinin ben biraz mana olarak anlatıyorum. Yani Muhammed ümmetinin daha çok dikkat etmesi lazım firavundan. Yani şey yani, yani o zamandaki insanlardan bizim çok daha dikkatli olmamız lazım. Neden? Çünkü onlar kime isyan ettiler de başlarına felaket geldi helak oldular Musa aleyhisselama. Biz isyan edersek kime edeceğiz? Muhammed aleyhisselama. Sübhanallah. Ve Muhammed aleyhisselam Musa aleyhisselamdan çok daha Faziletli, eşref sahibi, azamet sahibi. Evet. O zaman biz çok daha helak oluruz. Düşün iki tane karşıda faziletli şey var. Evet. Değil mi? Sen ikisine de isyan ediyorsun. Hangisini isyanda daha kö kötüdür? Faziletli olana. Muhammed aleyhisselam, İbnân ibni Musa, Musa aleyhisselamdan daha faziletli. De peygamber'in dua sorması. Neyi var? Bu tabi, on diyorum, on diyorum, yapıyor diyorum. Yani o yüzden biz daha şeyiz, yani daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü bizim Peygamberimiz daha üstün. Evet. En, en, en, en faziletli ne kim? ne Asam'ın da icma var. Sonra İbrahim Aleyhisselam. Bu ikisinde icma var. Evet. Ha diğer üç ulul azim işte İsa, Musa ve Nuh Aley Aleyhisselam bunlar da ihtilaf edilmiş. Evet. Allahu Alem yani. O yine akide gelecek zaten bunlar. Ufak bir münakas. Ama en faziletli kim? Nebisele Sallam. Sonra İbrahim Aleyhisselam. Bunda icma var. Delil zaten hulle var ikisine. Hulle ikisine ait. E, Allah kimi halil edinmiş? İbrahim Aleyhisselam ve Nebisele Sallam. O kadar. Başka halil edindiği kimse? Yok. Yok. Tamam. E, hulle ne? Föv... E, e, hulle muhabbetin bir üst derecesidir. Tamam mı? Yani muhabbetin üst. Onlar isim sıfatla anlatırız onları. Şu. Var isim sıfatla. Bunun alakası var biraz çünkü. Tamam. Şimdi anlattık buraya kadar. İki, birincisi ne? Allah bizi başıboş bırakmadı. Resul yolladı. İtaat ediyoruz ona. Şimdi Muhammed bin devam ediyor. Şimdi okuyoruz, devam ediyoruz, tercüme edeceğiz, sonra şerh yine. Şimdi diyor ki ve saniyetu. ikinci şey ve saniyetu. Ennallaha Allah la yarda. razı olmaz. Neden? En yuşrake meahu. Kendisiyle beraber şirk koşulmasına, kendisine şirk koşulmasına koşulmasından razı olmaz. Ennallaha la razı. Sana dikkat et Arapça şeylere ve tercümelere faydalı olursana, tamam Ethaniyetü ikincisi, enne Allah, enne Allah, Allah, muhakkakke Allah, la yardah, razı olmaz. Ne, En yuşreke maahu, kendisine şirk koşulmasına, maahu, kendisiyle beraber şirk koşulmasına. Ahadun, kim olursa olsun bu. Herhangi birisinin kendisiyle şirk koşulmasına ne yapmaz? Razı olmaz. Fi ibadeti hineyde, ibadetinde. La meleku mukarrab, ne yaklaştırılmış bir melek, yakınlaştırılmış bir melek? Allah'a yakın olan melekler var. Allah'a en yakın olan melekler ne? Arşın etrafında olan melek nebi Yun Mursel, ne de gönderilmiş bir nebi. Buna delil neydiyo şimdi. Və delilu kabuluğu teala. Buna delil? Enn el mesaji delillah, mesajlar Allahındır. Felaat edeume Allahi ahdan. Allahla beraber başkasına dua etmeyin. O zaman birincisi neydi? Allah bizi yarattı, on, değil mi? Bize rızık verdi vesaire. Rububiyetten biraz bas. İkincisi Allah kendisiyle beraber şirk koşulmasını ibadette. Affetmez. Bu ne bir yaklaştırılmış ibarelere bak demiyor melek. Bilakis yaklaştırılmış melek diyor ki hani o yaklaştırılmış ibare edemeyeceksek evet. yaklaştırılmamış tabiri caizse meleklere hiç ibadet edemeyiz. Evet. Bak ibarelere bak. Ve la nebiyun Ve ne de gönderilmiş bir nebi. Ne yapamayız bunlara? Buna bunları Allah'a ibadette şirk koşamayız. Buna da delil ennel mesacide delille. Mescitler Allah'ındır. Fela ted'u Allahi ahadan. Allah'la beraber ne yapmayın, kimseye dua etmeyin. Şimdi. İbare ibareyi de Diyor ki Allah la yarda. Allah razı olmaz. Neden razı olmaz? Kendisine şirk koşulmasından. Şimdi Allah'ın iradesi vardır. Allah irade eder isteme. Ama Allah'ın iradesi iki kısma ayrılır. Şer'i irade ve kevni irade olmak üzere ikiye ayrılır. Yani kevni iradenin diğer bir ismi kaderi irade. Yani Allah kader olarak değil mi? Kevin olarak her şeyi dilemiştir. Kafirin küfretmesini, Firavun'un cehenneme girmesini, Ahmet'in Allah'a sövmesini Allah istemiştir. Allah istemiştir. Ama ne olarak istemiştir? Kevni irade, kader olarak istemiştir. Tamam Bu kevni irade. Ama Allah şer'i olarak Ahmet'in şirk koşmasını, Ahmet'in Allah'a küfür etmesini, Firavun'un isyan etmesini istememiştir. Tamam. Ve Allah Azze ve Celle bunlarla beraber kula meşiyet vermiştir. Yani kul küfür ederken de, iman ederken de kendisinde ne vardır? Meşiyet vardır. Ancak müstakil bir meşiyet değildir. Allah'ın meşiyetine bağlıdır. Şimdi bu kader mevzusunu ileride işleyeceğiz. Tamam mı? İleride. Hem de böyle şeriatın izin verdiği sınıra kadar işleyeceğiz. Onun üzerine zaten geçemeyiz. Şeriatın izin verdiği noktaya kadar dedik didik edeceğiz mevzuyu. İzin verdiği noktaya kadar. Resulullah'ın anlattığı sınırlar ölçüsünde anlatacağız. Onun dışına çıkamayız. Çünkü kaderde aşırıya dalmak, sınırı aşmak insanı küfre bile götürür. Tamam Ama şeriatın izin verdiği noktada içinde didik didik edeceğiz. Ve hiçbir işgal kalmayacak Allah'ın izniyle. Tamam Ama diyoruz ki irade kaça ayrılır? Şer'i irade ve kevni irade olarak kıyar Yani Allah kevni iradeyi diler ama ondan razı olmayabilir. Şimdi örnek verelim. Kevni irade. Şimdi diyelim ki burada biz duyduk ki bir tane şimdi pencereyi açtık mesela. Aşağıdan işte A isminde bir insan ne yaptı? Allah'a küfretti. Sövdü Allah. Şimdi Allah bunu istedi mi? İrade etti mi? Etti. Peki bunun iradesi şer'i olarak mı irade etti? Yani dini olarak istedi evet ey insanlar küfredin şeklinde küfretmenizi severim. Bana itaat edin küfretin. Yani bu şer'i bu şekilde mi istedi? Dini olarak mı? Yoksa kaderi olarak mı istedi? Kaderi olarak istedi. Güzel. Peki bu insan kaderi olarak istedi. Allah bundan razı mı? Allah bundan razı mı? Değil değil. Allah şey, buna şey. o zaman kevni olarak istediği şeylerden Allah bazen razı olur, bazen olmaz. Şimdi iki tane kevni olarak, kaderi olarak istediği şey örnek verelim. Birincisi A ismindeki kişinin küfretmesi, küfretmesi. B B ismindeki kişinin de Allah'ı zikredip la ilahe illallah demesi. Evet. Tamam mı? La ilahe illallah, tamam mı? Evet. Şimdi bu la ilahe illallah Allah Şer'i olarak mı istedi? Eren abi? Kaderi olarak mı istedi? Kaderi, kevni olarak istedi. İkisi de. Şer'i olarak da istedi. İkisi. B kişinin la ilahe illallah demesini, İkisini, de İkisini de istedi. Hem şer'i olarak hem kaderi olarak istedi. Tamam mı? Güzel. O zaman bugün bir bir adam duysak dedi ki kendi kendine yolda yürüyorduk. La ilahe illallah dedi. Evet. Bunda iki tane irade birleşti. Allah'ın iradesi. Allah bundan kevni olarak istedi. Yani e ezelde yazmıştı bunu. Tamam mı? Sonra bu adam söyledi. Ve bu adamda iki irade vuku buldu. La ilahe illallah'ında iki irade vuku buldu. Şer'i olarak ve kendi. Şimdi bir, bir adam daha duyduk Allah'a sövdü. Evet. Tamam mı? Küfretti Allah'a. Dedi ki mesela işte ya Rabbi sen ne kadar zalimsin, bana rızık vermedin. Tamam mı? Bu Allah'a ne yaptı şimdi? Estağfurullah. Bu adam ne yaptı? Küfretti Allah'a. Sövdü. E, sövdü biraz daha böyle Türkçede farklı. Küfretti yani tamam? Mı? Daha düzgün bir tabir. Küfretti. Peki bu adam Allah küfretmesini istedi mi, istemedi mi? kader olarak istemedi. He. Kader olarak. Deriz ki burada tavsiye gideriz. Şer'i mi kastediyorsun kaderi mi? Evet. Kevni mi, diğer bir ismi? Kevni kaderi bunları aklında tut. Evet. Kevni kaderi böyle lafızlar kullanılır. Evet. Akide kitaplarında. Evet. Kevni olarak istedi, şer'i olarak İstemem. istemedi. Tamam. O zaman şimdi A'nın küfrü B'nin ibadeti. İkisi de kevni evet. olarak istedi, değil mi? Allah. Evet. Evet. Çünkü ya yani ikisinde kevni çünkü duyduk iki kişiden ayrı evet. ayrı ikisi. Evet. Peki Bu kevni iradeden B'den razı A'dan Allah ın Allah ın o zaman yapılan şeye göre e, bakılır. Bakılır. Evet. Eğer bir insan bir şey yaptıysa ona bakılır. Eğer bu kötü bir şey ise, bu kevni olarak istedi bundan. Eğer iyi bir şey yapmışsa Allah hem şer'i olarak istedi bundan hem de evet. e, kevni olarak istedi. O zaman şer'i istedi, olarak istedikleri her şeyden ne yapmıştır Allah? Razı olmuştur. Şer'i olarak istediği her şeyden razı olmuştur. Kevni olarak istediği istediklerinin bazılarından razıdır, bazılarından razı değildir. Tamam, bunu anladık şimdi. Heh. Şimdi bak, bunu neden söyledik? Şimdi subhanallah, Muhammed bin Abdülahav'ın lafızlarına bak. Allah kendisine şirk koşulmasından razı olmaz. Şimdi maalesef ve maalesef kader mevzusunda sapmış kişiler, ki bunlar geçmişte çıkan fırkalar, sapmış kişiler diyorlar ki, Allah Azze ve Celle'nin bir şeyi irade etmesi, bir şeyi dilemesi, yani diyorlar ki, e, e, kevni irade, kevni irade rızayı gerektirir diyorlar. Yani Allah bir şeyi kader olarak istemişse, mesela Firavun'un küfrüsünü kader olarak istemiş. Kader olarak istemişse Allah Firavun'un küfrünü ki ondan razı olmuştur diyor. Şeyi Çünkü bak, Allah e, istediği bir şeyden, kevni olarak da olsa bu istediği bir şeyden razı olmaması, razı olmaması diye bir şey söz konusu değil. Yani Allah Bir şey istemişse ve o vuku bulmuşsa ki o istediğine delalet eder mi? Yani bir şey vuku buluyorsa Allah onu istemiş ki çünkü bizi de yaptıklarımızda yaratan kimdir? Allah. Vuku bulmuşsa ne olur? Allah bundan razıdır diyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki yani diyorlar ki e, diyorlar ki eee şer'i irade rızayı gerektirir. Mesela biz ne diyoruz ehli sünnet olarak? Diyoruz ki şer'i irade rızayı gerektirir. Yani Allah'ın şer'i dini olarak bizden istediği rızayı gerektirir. Tamam mı? Ancak Allah Azze ve Celle'nin her şer'i ol olarak istediği bir şey illa kevni olarak vuku bulması şart mı? Yani Allah Azze ve Celle'nin dini olarak bizden her istediği şey illa vuku bulması şart mı? Şart değil. Mesela Allah bütün kullarından istemiyor mu kendilerine iman etsin? İstiyor. Ama eden var mı? Var. Etmeyen de var mı? Var. Bak demek ki bazılarından vuku bulmuyor. Mesela Allah Azze ve Celle firavunun iman etmesini istemiyor muydu? İstiyordu. Etti mi Firavun? Etmedi. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin şer'i olarak istedikleri illa olacak diye bir kaydı yok. Ama kaderi olarak istediği her, her zaman mutlaka vuku bulmak zorunda. Kaçamak yok. Tamam? Evet. Bunu anladık. O zaman Allah Azze ve Celle'nin şer'i olarak istediği her şey vuku bulabilir de, vurmayabilir de. Şimdi ben Yılmaz'ım. Benim maddi durumum var. Hiçbir mazeretim yok. Haca gitmiyorum. Allah bunu benden istiyor mu? Haca gitmemi istiyor. Peki ben öldüm örene kadar gitmedim. Allah'ın istediği vuku buldu mu? Bulmadı ama şari olarak istediği vuku bulmadı. Ama kevni olarak istediği vuku buldu. Neydi kevni olarak istediği? Benim hac yapmamım. O vuku buldu. Evet. Ama şari olarak şimdi o zaman Allah'ın dilemesi iki türlü. Allah azze ve celle şari olarak ister vuku bulabilir de bulmayabilir de. Tamam mı? Şimdi düşün. Ee, Amerika'da yaşayan A isminde bir hırsiyan. Allah istiyor mu onun iman etmesini? İstiyor. Vuku buluyor mu? Bulmuyor. Ölüyor adam. Ebedi cehennem. Evet. Değil mi? Ebedi cehennem. O zaman Allah Azze ve Celle'nin şer'i olarak istedikleri vuku bulmayabilir. Kevni olarak istediklerin her şey şimdi şöyle yapalım bir de. Hristiyan, bir A, de, A, is A isminde bir Hristiyan. Bir de de zaten. Yani, şimdi e gelecek. Zaten Allah Azze ve Celle namaz kılın diyor. Mesela örnek evet. namazı örnek vereceksek. E o i̇man o edin diyor. Açmak için de yo ima de, yok yok bir kere iman edin diyor zaten evet. Kur'an'da. Yani iman edin diyor. Bizden istiyor Allah. irade ediyor. Şimdi bak. A isminde bir Hristiyan. Tamam, A isminde bir Hristiyan. Hristiyan olarak ölüyor. Bu Allah azze ve celle bundan istediği neydi? İman etmesi. İman, etmesi. İman etti mi? Etmedi. Etmedi. Peki, Allah'ın iradesi yerine geldi mi? Bir tanesi yerine geldi. Ha, o zaman tafsil. Hangi iradeyi kastediyorsun evet. diyeceksin. Eğer Şer'i iradeyi kastediyorsan Allah'ın iradesi gelmedi burada. Allah'ın istediği olmadı. Evet. Yani olmadı. Allah'ın şer'i olarak istediği olmadı. O, o, bu adam için. He. O, o. Ama e, kevni olarak istediği oldu. O yüzden Allah'ın kevni iradesi Allah dilediğini yapar. Evet. Allah dilediğini ol der ve olur. İşte bu kevni ile alakalı. Evet. Kun kevni zaten oradan geliyor. Kun dedi oldu. Kun kevun. Ya, tamam mı? Evet. Oldu. O zaman Allah dilediğini yapamaz mı? Yapar. Evet. Ama kaderi olarak dilediğini yapar. İsteseydi bu Hristiyanın iman etmesini de isteyebilirdi Kebni olarak. Ama istemedi. Hikmetinden dolayı. Evet. Bizim küfür etmemizi istedi hikmetinden dolayı. Çünkü Allah'ın ne ismi var? Hakim. Evet. Hikmet her şey. Hikmet ne? وَدْعُشْشَيْءِ ف۪ي مَوْضِئِهِ Bir şeyi yerine koymanın ismidir hikmet. Evet. Allah Azze ve Celle'nin yaptığı yerli yerinde. Evet. Biz o zaman göreceğiz vay be diyeceğiz. Hakikaten demek ki Allah bunu yapmış. Boşuna yapmamız. Bizim aklımız ermedi ama çünkü hikmet sıfatı var. Sübhanallah. Görüyor musun? Nasları kimse def edemez. Ehli sünnetin önüne Allah'a yemin ederim ki bütün fırkalar diz çökmek zorunda. Selefin önünde, kıyamete kadar bütün fırkalar diz çökmek zorunda. Selef kadar dünyada akidesini net bir şekilde ispatlayabilen naslarla hiçbir fırka yoktur, olamaz da. Ve tarih boyunca hep dört halifeden tut. Ki münakaşalar -i, e, Ali radıyallahu anh döneminden bile başlamıştır. Halife döneminden tut. Tabin, tabi İbni Teymiye, İbni Kayyye, İbni Kesir, İmam Zehebi vesaire günümüze kadar. İbni Huseymin, Şeyh Elbani, Baz vesaire. Bütün dünya bunların önünde diz çökmüştür. Bütün dünya bunların önünde ilmi olarak diz çökmüştür. Allah'a yemin ederim ki bizim meşayihler, bizim meşayihlerin önüne bazen münazara için gelirdiği insanlar titrerdi, titrerdi. Allah öyle bir heybet vermiş ilimde. Gelir böyle gözleri ateş fışkırır. Böyle gelir ders halkasına oturur, bir saat böyle bir noktaya bakar bazen, bir nokta, tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır böyle mevzuları serer insanların önüne, insanların önüne söner, senin zihnindeki bütün işgalleri çözer, olayı bitirir, kalkar gider. Öyle meşah, Allah öyle bir heybet vermiş bu insanlara. Evliya. Yani bu meşahilerden kerametini gördüklerin bile oldu. Yani. O kadar Allah Azze ve Celle bunlara ne yapmış? Heybet vermiş. Tabi kerameti kişi kendi böyle bizim anladığımız manada sofrenin böyle ben gösteriyorum bak değil. Allah diler onun eliyle bazı şeyler verir ki ben elhamdülillah ehl-i sünnet alimlerimizden Suud'da birkaç kişinin şeyine de şahit oldum. Bir tanesinin çok net oldum. Evlilerinde şüpheliyim. Yani sübhanallah öyle insanlar bunlar. Şimdi bu kadar mevzusunu dedim açacağız biz. Ama burası tam yeri olarak değil, tamam mı? Şu an yeri değil yani. Kitapta ilerlememiz lazım. Asıl daha yeri, isim sıfat mevzusunda ve bundan sonra işleyeceğimiz şeyde, kitabı tevhidde daha çok atacağız bunu. Peki bu şeyi o zaman, hani bu Allah rahmet etsin, hani Teğmen'in delili olarak, hani redi olarak veriyor ya, i̇bn Arabi'nin kitabında Fussur-i Kemal. Orada hani Musa ile Musa'nın tebliğ etmesi, Firavun'un orada diyor ya, Hı. o da Allah öyle diledi işte, o da aslında Müslümandır demesi, bundan mütevellit söylüyorlar değil mi? Ama yani? Müslümandır diyor. Siz küfür. Hayır, yok küfür de yok. Onlar dedin ya sen. onu, onu gerektir, rızasını gerektir dedin ya. Hı. Adam orada direk olarak bunu zikrediyor yani. Hani bir normal eflesine bu zikretmiyor. Adam orada orada zikrediyor yani. Aslında o son anında diyor, bilinmiyordu. O imanıyla öldü Ben yani şey bakarken diyor. Vefat etti. Baatsıla imanıyla öldü. Allah azze ve celle e, Abi, küfür üzerine öyle çıkmadan. Bunlar sapkır kalan bazıları böyle söylediler evet. İşte ala kulli hal. Evet diyoruz ki biz e, o zaman şer'i irade neyi gerektirir? rızayı gerektirir. Kevni iradenin içinde razı olduğu şeyler de var, olmadığı şeyler var. Ahmet küfür etti. Allah bunu diledi. Razı olmadı. Ahmet namaz kıldı. iman etti. Allah bunu diledi. Razı. Ama maalesef kaderde sapanlar ne diyorlar? Allah azze ve celle'nin bir şey irade etmesi rızayı gerektirir. O zaman diyorlar ki el iradetül kevniye testelzimu el irae testelzimu rıza. Kevni irade rızayı gerektirir diyorlar. Biz diyoruz ki bu batıl. Evet. Çünkü neden? Allah azze ve celle'nin her istediği, razı olduğu şeyi gerektirmez. Allah Firavun'un küfretmesini kevni olarak istedi ama razı oldu mu? Olmadı. Ne diyor Allah azze ve celle? Evet. Raditu lekumul İslamı dinen. Evet. Din olarak İslam'dan razı oldum demek ki İslam'dan gayrısından razı olmadı. Ne diyor Allah azze ve celle? <gülüyor> İntek eğer küfrederseniz fe innal laha ganiyun ankum. Allah size muhtaç değildir, sizden gani'dir. La yerdali ibadihil kufr. Kullarından neye razı olmaz? Küfre razı olmaz. Al sana ey kaderiye de sapmış insanlar. Alın size diye evet. Tamam Alın size. Evet. El yevme ekmeltu tulekum dinekum. Bugün sizin dininizi kemal erdirdim. Evet. Ve razıytu evet. lekumul evet. islam dinen. Din olarak sizden i̇şte razı neyden razı oluyor? İslam'dan. Yani küfürden razı değil. Demek evet. ki Allah Azze ve Celle bir şey dilemişse, Hristiyanın Hristiyan olmasını kevni olarak denemişse ondan razı olmayı gerektirmez. Ey kaderde saç sapmış fırkalar. Tamam mı? O yüzden bu maalesef bazı kad kaderde sapan fırkalara ne olmuştur? Bu konuda ne yapmışlardır bunlar? Sapmışlardı. Demişlerdi ki rıza iradeyi gerektirir. Yani Allah Azze ve Celle'nin kevni olarak istediği her şey, kader olarak istediği her şey razı olmuştur. Şimdi kader olarak Allah istemedi mi? Eee Filistin'deki Müslümanlar olsun. Kader olarak istemedim, istedi. Ama razı mı Allah bundan? Bir Müslüman öldürülmesinden razı mı? Evet. Kim bir mümini öldürürse? Müteammiden ne olur? Haliden muhalleden finnar. Ebedi cehennem. bunu tartışacağız. Bu işte hariciler bunu delil getiriyor. İşte bak büyük günah işte de ebedi cehennem falan. Bunu tartışacağız. Onlara çok basit cevaplar var. Tamam? Ama şeyle tartışacağız onu isim sıfatlı yeri geldiğinde. O yüzden biz diyoruz ki hayır. Sizin söylediğiniz bu batıl. Bazen Allah Azze ve Celle küfrü takdir eder kader olarak ama ondan razı olmaz. Olur. Ee, Allah çünkü müminlere neyi emretmiştir? İman etmelerini emretmiştir. Evet. emretmiştir. O zaman biz diyoruz ki e, rıza kevni irade ile bir bağlantısı tam olarak yok. Evet. Bilakis neyin var? Şer'i iradenin tam olarak e, e, rıza ile bir bağlantısı var. Evet. Yani her şer'i olarak istediğinden... Razı olmuştur, evet. tamam mı? Evet. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle zaten diyor: Elia umu ekmel tulekum, dinet dinekum ve memtue alekum nimeti. Bu aradı itulekumu Tamam mı? Ben bugün sizin dininizi ne yaptım? Kemal erdirdim ve nimetimi üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak sizden İslam'dan razı oldum. Demek ki Allah Azze ve Celle küfürden razı değil. O yüzden ey kaderi ehli, yani ey kaderde satmış kişiler, sizin dediğiniz gibi Allah Azze ve Celle bundan razı değil. Tamam. Evet. Yine demin okuduğum ayet. İntek intek furu fe inna Allah ganiyun ankum. Küfre derseniz Allah sizden ganiydir. Ve evet. la yerza li ibadihi'l küfr. Hatta devamında ne diyor? Ve in teşkuru yerdahu lekum. Eğer şükrederseniz işte bundan razı olur. Görüyor musun? Bak. O ayetin böyle siyak sevi bakın ilmiğine bak yani. Evet. Şimdi burada e, yine cümleye baş alalım. İkincisi neydi o zaman? Ennallaaha la yarda, en yusrakemehu, kendisine şirk koşulmasına ne yapmaz, affetmez. Ahadun, herhangi bir şeyin. Fi ibadeti ibadetinde. La melekun mukarrab, bu ne yaklaştırılmış bir melek, welane biyun mursal, ne de gönderilmiş bir nebi. Ne neyi söyledi buna? hangi ayet delil? Dedi ki ve enn el mesaji Mescitler kimin? Allahın. Falaat ted'u Allahi ahada. Allahla beraber. Ne yapmayın. etmeyin. Şimdi mescidler diye genelde tercüme ediliyor bu. Doğru bir tercüme. Ama mesacit kelimesinin aslı secde edilen... Mescide neden mescid ismini vermişler? Secdedilir. Secde kelimesi e, e, Kur'an-ı Kerim gelmeden önce de kelime olarak yok muydu? Vardı. vardı. Yok muydu zaten şeyin, e, e, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında da? Evet. Değil evet. Mi? Evet. Bunu biliyoruz yani. O zamandan bu fiiliyat vardı. Şimdi bu mescit bina edildi. Buna ne ismini koydular? Mescit kelimesinin asıl manası ne? Secde edilen yer. Dediler ki madem ki burası secde edilen yer orası, o zaman buranın ismi ne? Bu binanın mescididir. Heh. Şimdi o zaman secde edilen yerler Allah'ındır. Çünkü bugün birisi çıksa şimdi bir sapık. Sapık sapıktır. Bak bizim en baştan beri kaydemiz var. Ben söyleyeyim devamını tamamla. Sapık her zaman sapık, sapıktır. Her, sapıktır. Tamam Ha. Şimdi bu sapık her zaman sapıktır kişi geldi şimdi bize. Böyle bir kişi geldi. Bize dedi ki mescitler Allah'ın. O zaman Allah'la beraber başına dua etmeyin. Ben mescitte etmiyorum. Ben işte evimin terasında ediyorum. Ben piknikte ediyorum. Ben balkonda ediyorum. <gülüyor> Çıkamaz mı? Çıkar. Şimdi bu başka ayetler var zaten onlar ediliyor. O değil. Ama bizim babım bizim asıl derdimiz her zaman beyan ediyoruz. Biz bir ayetle istidlal ediyorsak. <gülüyor> tamam mı? Onu biz tek başına da Ehl-i Sünnet olarak yettiririz eğer delaleti varsa. <gülüyor> Hah. Biz diyoruz ki burada asıl kasıt secde edilen yerler Allah'ındır. Çünkü mescidin ney? mescid mescid dene secde edilen yer o zaman secde edilen yerler Allah'ındır neden cu'ilet li'l ard mesciden ve tahura yeryüzü bana tahur temiz ve mescit kılınmıştır diyor o zaman yeryüzünde sen hiç Allah'a ne yapamazsın şirk koşamazsın der ki ya ben uzaya çıkarım sapık sapıktır belki çıkarım uzayda Allah'a şirk koşarım bize diyoruz ki hiçbir boş yer yoktur ki semada illa orada bir melek secde etmiş Olmasın. Olmasın. Evet. O zaman sema ı secde yeridir. Tamam mı? Evet, evet. Sapık çıkar, sapık der. Ben o zaman uzayda ederim. Anlatabiliyor Ya Bu delil ama Böyle pek bir insan çıkmaz da var. aşırıları var. Hani gördüm bugün adam husus-u hikamda neler söylüyor. Çıkar. Bunlar çıkar yani. Anlatabiliyor muyum? Çıkar. Herkes çıkar. Heh. Şimdi o zaman diyoruz ki mescitler Allah'ındır. Yani secde edilen. Hatta şunu da desek Arap dili edebiyatına ve Kur'an'ın belagatına kesinlikle ters değildir. Secde avuzları Allah'ındır. O secde avuzlarını Allah'tan gayesini eğmeyin. Ayeti bu şekilde de tercüme ederiz. Evet. Tamam? Çünkü bu Kur'an, çünkü burada münafat yoktur. Şimdi kaydedir, tefsirde. Tefsirdeki kaydiler de çok önemli. Bunları da şey yapmamız lazım. Şimdi Allah Azze ve Celle eğer bize bir kelimeyle hitap ediyorsa ve bu kelimenin birden fazla manası varsa ve hepsi ve bu birden fazla kelimeler birbirine tezat değilse, evet. tamam mı? Hepsine delalet eder. Çünkü umumdur. Haslaştıracak evet. bir şey lazım. Şimdi mesela Allah diyelim ki bir kelime kullanıyor mesela atıyorum diyor ki bana böyle böyle yapmayın o kelimenin o kelimenin bir sürü manası var bir tanesi küfür bir tanesi isyan bir tanesi şirk bir tanesi e, edepsi dedik hangisi hepsi umum çünkü hepsi özel bir haslaştıracak rivayet varsa o zaman işte bu ayet de böyle bunu alırız biz umumdur yani secde avuzların secde avuzlarımız Allah içindir evet. o zaman secde avuzlarımızı Allah'tan Allahla beraber kimseye Eğmeyin. Kimseye o secde avuzlarınızı secdeye koymayın. Evet. Tamam. Bunla da anlayabiliriz. Şimdi dikkat edelim her abi. Diyor ki Ennel <gülüyor> mesajidelillah Fela ted'ûme Allah'i ahadın Allah'la beraber mi diyor? Allah'tan gayrısını mı diyor? Allah'la beraber. Bak bırak Allah'tan gayrısını. Hani bazıları var bugün Allah'ı tamamıyla bırakmış. Allah'tan gayrısına zaten ibaret ediyorlar. Allah'ı tamamıyla bırakmışlar. Çok azcık ederler Allah'a. Daha çok ne yaparlar? Şeyhlerini zikrederler. Evet. Onları bıraktık. Bunların bir istihdilerleri var. Ya diyor ki biz Allah'ı bırakmıyoruz ki Allah'la beraber şehirlerimizden de istiyoruz. Araya koyuyoruz vesaire bilmem ne. Bak diyoruz Allah'tan gayri değil ayette. Evet. Allah'la beraber. Çok önemli. فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ Allah'la beraber ahaden. Şimdi la ted'u olumsuz mu? Nefi mi? Nefi. Değil evet, mi? Olumsuzluk evet. ifade eder. Evet. Etmeyin. Olumsuzluktan sonra nekire bir kelime gelirse marife ve nekire ikiye ayrıldık. Ahadun kelimesi kellemme sinä? demek. Bunun Bunummar nasıl okunur? El-Ahad. Elähat. El-ahad. elähat Ahad elähat -ahad. El -ahad, ahad, diyor? ahad Ahad di, osa man nekkera. Durskin nekkera, nekira. Evet. nekira me. Jan yani Elif Lamsus, virkeli me. Tahbiri Jajsa. Asenda, la Elif Lamsus, Danmas, ane. Kaba tahbiri, la la la la la la la la la la la la la la la Yanlış aslında eliflamsız da anlaşılması için. Nekira ne bir kelime denir bu. Nekira bir kelime. Olumsuzluktan, olumsuz ifade eden, olumsuzluktan sonra yani nefiden, nehiden, şarttan vesaire bunlardan sonra gelirse umum ifade eder. Hmm. Yani Allah'la beraber bir kişiye, şimdi birisi çıksa desek ki Allah'la beraber ben bir kişiye ibadet etmiyorum. iki kişiye ibadet ediyor. Ayette bir kişi diyor. Sapık ne dedik? Her zaman Sapık. sapıktır. Şimdi geldi bize bu ayet de etti. Biz bu onunla ayeti yüce sürdük. Allah'la beraber bir kişiye, herhangi birine... Yani diyor herhangi birine değil. Yani birine değil. Ne? İki kişiyi ibadet ediyorum. Şeyh'im ve şeyh'imin müridi. Değil mi? Biz diyoruz ki burada Allah'la beraber bir kişi falandan bahsetmiyor. Allah'la beraber herhangi bir kişi. Bu kim olursa olsun. Kimler olur? Umumdur. O yüzden marife, nekira'dan, şey nekira, nefiden, nehiden, şarttan bu edatlardan sonra gelirse ne ifade eder? Umum ifade eder. Umum. Tamam evet. Bunu da öyle belagat noktasında kısaca söyledik. Evet. O zaman anladık bunu. Evet. O zaman üçüncüsü. Ders ne kadar oldu bu arada? Şimdi bizim şey de gelecek bir saat. Hmm. Aslında bu üçü ee, biz şimdi bundan sonra bir saatte fıkıh yapacağız. Sonra bizim Abul Kadir gelecek. Ben gerçi dersten önce sana anlatacaktım. Bana unuttum. Abul Kadir gelecek bir üç saatte onunla ders yapacağız. İnşallah. Çünkü onla da başladık. Yani bugün. 5 saat aralıksız ne? ders yapacağız şimdi o birazdan gelir zaten şimdi beklemez çünkü o birazdan gelir onunla anlatacağım ben sana inşallah o yüzden abi bu üçüncüyü bırakalım burada kaldığımız yerden ne? üçüncüye ne? devam edelim o zaman bu dinleyen kardeşlere de buradan hitap edelim diyoruz ki şimdi Muhammed İbn Abdülhamd ne dedi dedi ki üç şeyi bilmek Müslüman erkek ve kadına nedir vacip birincisi Allah bizi yarattı bize rızık verdi bizi başıboş bırakmadı birakis ne yaptı Resul yolladı ona isyan etmeyeceğiz itaat edeceğiz Sonra ikinci getirdi. Ne dedi ikincisi? İkincisi ne dedi? Hemen dedi ki Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Evet. Bunu da bileceğiz. Evet. O zaman önce bize Allah yarattı bunu bir bileceğiz. İşte bu yarattı, yaratan bize Allah'a şirk koşmayacağız. Bunu da bileceğiz. Evet. Tamam? İşte üçüncüsü bir de dedi. İki şey anlattık değil mi? Bir de üçüncüsü var. İşte o da ne? Kim Allah'a itaat eder ve e, birlerse bu kişiye, Allah'tan e, Allah'ın sınırlarını aşan kişiye muhalat beşlemesi, veli olması, dost olması tamam mı? Evet. Caiz değildir. Üçüncü de bu. İşte bur, bunu anlatacağız. İnşallah. Bunu önümüzdeki ders buradan itibaren anlatacağız. Buna delil getiriyor vesaire. Dehşet konular var. Bu İnşallah. bu üçüncüsünde. Ee, hemen tercüme edelim ama anlatmayacağız. Bırakacağız. Dersi bitireceğiz. Üçüncüsü de şu. En hemen diyor ki Muhammed Abdülhamir. Üçüncüsü de şu. İşte kim Allah'a biz yaratan Rabbimiz olduğunu bildik. Hı hı. Tamam mı? Sonra buna şirk koşulmadı ikinci olarak. Üçüncü olarak da şunu yapmamız gerekir. en men ata'ar rasule. Kim rasule itaat ederse. Ve vahhadallah. Allah'ı billerse. La yecuzu lehu muvalatu men haddallah. Allah'ın sınırlarını aşan verasûlehu. ve rasulehu ve rasulün sınırlarını aşanlara muvalat beslemesi sevgi beslemesi şey. caiz değildir. Ve lev kana akrabe qaribin. İsterse bu en yakın olsun. Ve delilü kavluhu ta'ala. Buna delil ne? Allah Azze şu kavli. La tecidu kavmen. Sen şöyle bir kavim bulamazsın. Yani böyle bir kavim olmaz. Olmaması lazım. Yuminuna billahi vel yevmil ahir. Bu, bunlar geliyor Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. Sonra da yuveddune men Allah ve rasulehu. Sonra da Allah'ın ve Rasulünün sınırlarını aşanlara sevgi besliyorlar. Böyle bir kavim olmaz. Olmaz olsun tabiri evet. Tamam mı? Bu Arap dili edebiyatında belagatında olmaz olsun dersin yani. Tamam mı? Ve İster bunlar babaları olsun. Ew ebbnaahum, vea olare, ew ihmanahum, vea karaster, ew asirathehum, vea e, asirat lere. Ula ikä keteve iman, kullu iman. Ikste Allah kardanen naap muster, imane, jazmuster. Ula evet. ejedä hun birohammin, perruhla destekte muster, bunnan tefsi rigeelgi. Jud khiluhum, ġennaatin, tedri, min tsahtihel enharu, kalli dina fihez. Onnara, alteran dan, ruma kudarakan ġennaat lardi ebedi olarakkoi jyakt. Allahumme minhum. Allah bizi onlardan kılsın. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı, razı olmuştur. Onlar da Allah'tı. Ulaihe hizbullah. İşte bunlar Allah'ın hizbidir, askerleridir. Ala inna hizballahi humun muflihun. Allah'ın askerleri kurtuluşa ermiş onlar değil mi? İşte bu üçüncü bu. İşte bunu bunu şerh edeceğiz. Bir daki kaldığımız yerden hemen fıkha geçelim inşallah. Wallahu sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve rahmetühu ve